Kağıttan Hayata serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Merhaba, ben Eylem. Bu seride amacımız İstanbul Sözleşmesi'ni hem bireysel gündemimizde hem de ülke gündeminde tutmak ve kişisel olan politiktirden yola çıkarak sözleşmeyi farklı kadınlarla, farklı açılardan ele almak. Bugün Kağıttan Hayata serimizin üçüncü konuğu, Mor Çatı Gönüllüsü ve aynı zamanda akademisyen Selime Büyükyöze ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Selime. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle seni tanıyarak başlamak isteriz. Bize hem biraz kendini ve çalışmalarını anlatıp hem de Morçal'dan bahsedebilir misin? Ben yaklaşık bir 10 senedir feminist hareketle bir şekilde ilişkileniyorum. Çeşitli örgütlenmelerde ve kampanyalarda bulunmaya, yer almaya devam ediyorum. Aynı zamanda BİVAKUT Üniversitesi'nde çalışıyorum. Sinema ve medya çalışma alanlarım. Monçat'ı ile de tanışmam, zaten aşağı yukarı feminist hareketle tanışmama çok eş, yıllara denk düşüyor. Montatı çok böyle aslında çoğunuzun bildiği üzere, Türkiye'nin en eski kadın örgütlerinden bir tanesi. Burada aslında eskiyi şöyle bir yerden söylüyorum. Tabii ki böyle çok geriye giden bir sürü farklı örgütlenmeler var ama Bon no özelliği feminist hareketinin ilk kurumu olması aslında. 1987'deki D Daya karşı feminist kampanyadan sonra oraya katılan feministlerce kurulmuş bir vakıf. Bugün de hala kadın yönelik şiddet alanında çalışmaya devam ediyor. Bir dayanışma merkezi bir de sığınak çalışması yürütüyor. Burada kadınlar ve yanlarındaki çocuklarla dayanışma kurmanın yanı sıra şiddet alanında çalışmalar yapmaya, kadınların deneyimini politika oluşturmak için kullanmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi seni bir kadın olarak hangi bakımlardan ilgilendiriyor peki? Bu sözleşme çok uzun yıllardır çatıda gönüllü olan bir aktivist olarak senin için ne anlama geliyor? İstanbul Sözleşmesi'nin aslında pek çok uluslararası sözleşmeden daha böyle farklı bizim için e, hatta heyecanlandırıcı bir tarafının olmasının nedeni aslında feminist sözü sözleşmede çok açıkça görebiliyor olmamız. Bunun en e, aslında esaslı yeri ise kelimelerin kanun yönelik şiddetle ilgili söylediği en temel söz şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğuyor olması. Ve sözleşme hem buna işaret ediyor hem bu tarihsel eşitsizliğe işaret ediyor hem de şiddetle mücadele etmenin temel yönteminin bu eşitsizliğe karşı mücadele etmek gerekliliği olduğunu söyleyerek buna dair çok kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Şimdi biz baktığımız zaman zaten burada sözleşmede var olan yaptırımların ya da orada çizilmiş olan yol haritasının feministlerin yıllardır söylemekte olduğu şiddetle ilgili dinamiklere işaret ettiğini ve bu şiddetle mücadele etmek için yapılması gerekenleri yıllardır, e, bir, yıllardır kendi deneyimlerini bu anlamda biriktirmişlerdi. Bu deneyimlerin olduğu gibi oraya yansımış olduğunu görüyoruz. Tabii ki uluslararası sözleşme ve pek çok uluslararası başka ilişki dinamikleri nedeniyle de farklı aslında yansımalarını görebiliyoruz sözleşmede ama bugün belki zaten bu kadar karşı olmasının ardındaki temel e, motivasyonlarından biri de feministlerin bu şiddetten uzaklaşmak için kadınların nasıl güçlendirilmesi gerektiğine dair sözünün de sözleşmeye yansımış olması. Burada aslında özellikle bu şiddete bütüncül yaklaşma meselesinde daha böyle artık kanunelik şiddetin ana akım bir söz haline gelmesiyle onun arkasındaki patriarkal ilişkinin, Böyle giderek silikleşmesi, faidin giderek konuşulmaz olması ya da böyle kendi hayatımızdan uzakta bir yerlerde başka kadınların başına gelen bir olay gibi algılanır olmasının karşısında bir bakış açısı sunuyor bize. Bunun nasıl aslında bir sürü toplumsal ilişkiye sırayet ettiğine dair çeşitli işte ipuçlarına sahip. Bu nedenle de çok böyle bir topyekün mücadele verilmesi gerektiğini söylüyor sözleşme. O yüzden Morçası'dan doğru baktığımda da hem Morçası'nın da böyle pek çok kadın örgüt, femis örgüt gibi tekrar tekrar söylediği hem tespitleri hem de yapılması gerekenleri içeriyor olması bakımından bizim çok böyle önem verdiğimiz ve savunduğumuz bir sözleşme haline geldi. Bir sürü eksiklerinin yanı sıra tabii ki. Konuşmanın başında da bahsettim ama daha detaylı olarak da Deniz Bayram ve İlke Gökdemir ile birlikte Mor Çatı'nın kuruluş hikayesini kaleme aldığınız bir yanetlik yazınızda Mor Çatı'nın kurulmasına ve feminist sığınak açılmasına giden yolun 1987'de yapılan da dayağa karşı dayanışma yürüyüşünden geçtiğini ifade ediyorsunuz. Buradan hareketle bir soru sormak istiyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır kampanyası gerek Türkiye'de farklı kesimlerden kadınları bir araya getirdi, gerekse sosyal medya üzerinden uluslararası bir kadın dayanışması da yarattı diyebiliriz. Sence bu dayanışma önümüzdeki günlerde e, ne gibi etkiler doğurabilir? Burada ortaya çıkmış olan dayanışma biraz son yıllarda dünyada kadın hareketlerinin sesini daha böyle sık duyar hale gelmemizle de aslında çok ilişkili. Çok böyle iki uçlu bir süreçten bahsediyoruz aslında burada. Bir yandan böyle gittikçe otoriterleşen rejimler görüyoruz karşımızda. Otoriter, muhafazakar rejimler. Bunun karşısında da aslında bu rejimler zaten kadınların hayatlarını baskı altına almak, yaşamlarını, bedenlerini emeklerini kontrol etmek için hem söylemler üretiyorlar hem de fiili uygulamalar üretiyorlar. Çeşitli hukuki kazanımları ellerinden alıyorlar ya da almaya çalışıyorlar. Bütün bunlara karşı da kadınların direnişini görüyoruz. Çok da böyle bir artık böyle birkaç ülkeye mahsus olmayan da bir e, süreç bu. Ne otoriter nasıl ki artık bugün kadın hareketi, kadınların testlerini çok güçlü bir şekilde örgütlenerek yükseltmesi e, sadece böyle birkaç ülkeye mahsus bir şey değilse benzer bir şekilde otoriterleşme de öyle değil. O yüzden bu ikisine beraber baktığımız zaman bunun böyle gittikçe şeye de dönüştüğünü görüyoruz. Bütün bu hani kadınlar Zaten artık bir geriye gitmek, haklarından feragat etmek gibi bir niyetleri yok ve buna karşı direniyorlar. Ama bu sadece bir başarı, bu sadece bir güçlenme hikayesi de değil. Tabii ki bir yandan kadınların bu bir aradalığı başlı başına bir güçlenme. Ama bir yandan da bize bu baskıyı da aslında haber veriyor. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ne karşı kampanyalara baktığımız zaman biraz böyle belki çok abartarak söyleyeceğim ama Herhalde bir uluslararası sözleşme için bu kadar aktivizm yapıldı, görülmemiş olabilir. Çok da aslında böyle sık karşılaştığımız bir durum olmadı bu. Çünkü baktığımız zaman arkasında bir bagaj var tabii ki bunun. Zaten otoriter ve baskıcı bir rejim var, kadınların hayatlarının gittikçe daralıyor olması var. Krizin aslında faturasının her ne kadar görünürde kadınlar olmasa da arkada sürekli kadın kadınların üstüne geliyor olması var. Ve bütün bunların aslında bütün bunlara karşı bir ses olarak düşünmek lazım kadın cinayetlerine karşı bir ses olarak düşünmek lazım e, burada çıkan sesi e, çünkü hani bunun özellikle bu kadar da kitleselleşmiş olması e, herhangi bir zamanda gündeminde en azından e, kamuoyunda bu konuda illaki bir şey söylemeyen kişilerin de kendini bir şey yapmak bilgi yaymak zorunluluğunda o, e, o görevi hissediyor olması bize e, bir sıkışmışlığı da aslında gösteriyor Biraz o yüzden böyle benim için tek taraflı bir olumlu bir okumadan ziyade e, hem böyle neyle karşı karşıya olduğumuzu bize bir kere daha hatırlatan e, ama tabii ki bu baskıya karşı da bizlerin de ve bir arada durma gücünü e, hatırlatan bir tablo sunuyor karşıma. E, bir yandan tabii ki ama şey de değil, bu böyle bir sadece dengede tutma meselesi değil, çeşitli irili ufaklı kazanımların da e, olduğunu zaten en azından bu süreçte de görmüş olduk. E, tabii ki hani bu bir şey meselesi bu bir zafer hikayesi değil. E, çünkü biz hem aslında bu tartışmaların bitmediğini biliyoruz. Başka meselelerden de biliyoruz çünkü. Mesela TCK 103'ü 2016'dan beri konuşuyoruz. Ee, orada yapılması planlanan değişimi ve kadınlar belli periyotlarda buhar yükseldiğinde buna karşı çok yüksek bir tepki veriyorlar ve bunu durdurmaya başardılar. Ama 2016'dan beri yılda birkaç defa bu konuyu konuştuğumuz gerçeğinde değiştirmiyor bu. Ee, rafa kalkmıyor yani çeşitli niyetler. Ee, ama bir taraftan da bunu durdurabiliyor olmak, daha böyle geniş bir toplumsal aslında desteği de sağlayabiliyor ve derdini anlatabiliyor. Sözünü aslında ne demek istediğini, neyi talep ettiğini anlatmayı başarıyor olabilmek de önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Şiddetin başka kadınların başına gelen bir olgu olduğu fikrini aşalım ve günlük hayatta aslında hepimizin öyle veya böyle deneyimlediği bir olgu olduğunu da kabul edelim dedim. Bu çok önemliydi. Sadece kadın katliamı veya fiziksel şiddet değil. Çünkü e, flört şiddeti diye bir kategoriyle de tanıştırıyoruz dünyayı bir yandan. Son olarak ben bununla bağlanan şahsi bir soru sormak istiyorum Selime Esan'a. Sözleşmenin kanun karşılığı olan 6.284 sayılı yasa uygulansa fayda görecek çok büyük bir cinsiyet sınıfı söz konusu. Hı hı. Maalesef çok yaygın biçimde evli olduğu erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalan kadınlar, sürekli tacize uğrayan, ısrarlı takibi alınan kadınlar var. Ee, yaşadığımız toplumda senin de mensup olduğun ekonomik sınıfı da e, düşünerek cevaplamanı rica edeceğim. Bireysel olarak sen İstanbul Sözleşmesi'nden ne gibi faydalar sağlayabilirsin? Aslında başta senin de söylediğin gibi 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi ile zaten çok doğrudan ilişkili, ona referansta yazılmış ve bizim iç hukukta yararlandığımız kanun. Ve bu kanuna baktığımız zaman biz kağıt üstünde aslında yani iyi diye nitelendirebileceğimiz bir kanun olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'deki meselemiz zaten şu, uygulamasında çok ciddi sorunlar var her birinin. Ve burada hani gittikçe, yani bu hep vardı ama gittikçe uygulama... Ve kanunlar arasındaki açı e, gittikçe daha böyle kapanamaz hale e, gelmiş durumda. Ve ihlallerle çok sık karşı karşıya geliyoruz. E, tabii ki buna rağmen yine de onların orada olması çok kıymetli. Çünkü gidip en azından ısrarla, zorlayarak gerektiğinde bu benim hakkım ve bunu yapmalısınız diye bir talep oluşturabilme zeminini bize sunuyor. Şimdi baktığımda hem kendi hayatımdan baktığımda hem de pek çok kadının hayatından baktığımda bu da hani sadece zaten evli olduğumuzda kocalarımızdan değil sevgililerimizden hatta bütünlere gelmeden evde babalarımızdan, abilerimizden, çeşitli aile üyesi, erkeklerden gördüğümüz bir şiddet var. Bunlara karşı da öncelikli olarak böyle kanunların böyle sözleşmelerin, böyle yasal haklarımızın olduğunu bilmek illa ki onlardan yararlanmaya karar vermiyor olsak da henüz hayatımızın o aşamasını çok güçlendirici. E, çünkü öncelikli olarak bunu size yapılmasını hak etmediğiniz bilgisini veriyor size. E, bunun bir suç olduğu bilgisini veriyor e, ve buna karşı yapabilecekleriniz olduğu bilgisini veriyor. Bu bilgilere sahip olmak çok önemli bir e, güçlenme başlangıcı. E, daha sonrasında ben bunlardan yararlanmaya hazır olduğumu hissettiğimde gidip yararlanabilir ve şiddetsiz bir hayat kurabilmek için çeşitli adımlar atmaya başlayabilirim. Ama bir yandan tabii ki bunların hiçbiri çok daha böyle uygulama üzerinden kadınların güçlenmesi üzerinden baktığımızda çok tek taraflı süreçler değil. Daha doğrusu tek adımlı süreçler değil. Çok böyle bütüncül bir mücadeleyi ve müdahaleyi gerektiriyor. Çünkü benim şiddete maruz kaldığımda gidip sadece bana şiddet uygulayana şikayet etmenin ötesinde. Sosyal desteğe ihtiyacım var. Hayatımda neler yapabileceğime dair birinin bana alternatiflerimi söylemesine, haklarımı söylemesine, alabileceğim sosyal desteklere yönlendirmesine, belki hukuksal ya da ruhsal destek vermesine ihtiyacım olabilir. Çeşitli şiddet uygulayana yaptırımlar uygulanmasına, çocuğum varsa onun velayetini alabileceğimi bilmemeye, Hatta belki bir can güvenliği ya da hayatını toparlamak için bir zamana ihtiyacım varsa sığınağa gidebilmeye ihtiyacım olabilir. O yüzden bunların hepsi böyle çok aşamalı ama bir yandan da birbiriyle çok ilişkili süreçler. O yüzden zaten tekrar en başa dönersek İstanbul Sözleşmesi'nin de zaten yaptığı şey buna işaret etmek. Bu kadar böyle uzun uzun sayfalarca anlattığı bir yol haritası olmasının temel nedeni şiddet nasıl ki hayatımızda çok karmaşık ilişkilere ve te ilişkilere neden oluyor. Şunu kastediyorum. E herhangi bir sokakta maruz kaldığımız şiddetten daha başka bir şey. Ev içinde yakınımız olan bir erkekten gördüğümüz şiddet. Çünkü hayatımızı zaten beraber ölmüşüz ve oradan ayırmak başlı başına çok zor. Hem ruhsal olarak hem hayatın maddi koşulları açısından. O yüzden burada devreye giren bütün dinamikleri görüyor olması ve her birine birbiriyle ilişkilendirerek çözüm bulmaya çalıştığı için İstanbul Sözleşmesi dönüp dönüp referans verdiğimiz ve konuştuğumuz önemli bir kazı. Hanım. Kesinlikle haklısın. Yasanın varlığından haberdar olmak çok önemli bir güçlenme sağlıyor. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve 6284 uygulansın demek istiyorum tekrardan. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz Selim'e. Evet, sen Hayatı serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.